Bismillahirrahmanirrahim 3421 Ebu Kureyre'den ve Vesselam Kureyş'in sövmesini ve lanetini Allah nasıl da benden uzak tutuyor. Ben ölmüş olduğum halde onlar beni kötüleyerek sövüyorlar. Kötüleyerek bana lanet ediyorlar. 3422 Ayşe annemizden ve Vesselam zevcilerini ya dünya hayatını veya Allah ile Resul'unu ve ahireti seçmek hususunda muhayye bırakmakla emir olunca önce benden başladı ve sana bir şey söyleyeceğim. Yalnız acele etme. Ebeve ebeveynine danış dedi. Ali sallatu ve sallam ebeve ebeveynimin, ebeveynimin Ali ve ayrılmamı isteyecekler istemeyeceklerini biliyordu. Daha sonra Ali ve şu ayet okudu: Ey peygamber, kadınlara şöyle söyle. Eğer dünya hayat ve zinetini istiyorsanız haydi gelin sizi onlarla donatıp güzellikten salıvereyim. Bunun üzerine ben bu hususta mı ebeveynime danışacağım? Ben Allah'ı, Resul'unu ve ahiret hayatını seçiyorum dedim. Daha sonra Resulullah'ın diğer zevceler de benim yaptığım gibi yaptılar. Resulullah'ın onları muhayyer bırakması, onların da Resulullah'ı seçmeleri talakallahu kabul edilmedi. 3423 yine aynı 3424 aynı 25, 26, 27 ve 28 aynı 3429 Kasım bin Muhammed'den Hazreti Ayşe'nin evli olan bir köle ve cariyesi vardı onları azat etmek istedi ve meseleyi Resulullah'a söylediğinde cariyeden önce kocasından başla buyurdu 3430 Ayşe annemizden Berire'nin kıssasında üç husus vardır ki dinin meşru kılınmıştır. Bunlardan biri şudur: Hazreti Ayşe cariyesi Berire'yi azat etmiş ve kocasıyla beraber kalıp kalmayacağından onu muhayyer bırakmıştı. Ali sallallahu aleyhi bu hususta vela onu azat, azat edenedir buyurdu. Bir defasında Resulullah içeri girdi, içinde et bulunan kazan kaynıyordu. Resulullah'a ekmek ve evde bulunan yağ getirildi. Ali sallallahu aleyhi içinde et bulunan kazanı göremiyorum dedi oradakiler evet ya Resulullah o yok çünkü o et, et berireye sadaka edildi sen ise sadaka yemezsin dediler bunun üzerine ve Selam o berireye sadaka bizim için berreden bir hediyedir buyurdu 3431 aynı 3432 ve 33 yine aynı 3434 aynı 35 36 37 aynı 3438 Ebu Duhadan bir ayın kaç gün olduğunu tartışıyorduk bir kısmımız 30 bir kısmımız 29 diyordu Ebu Duhadan şöyle dedi İbn Abbas bize şu hadiseyi anlattı peygamberin zevceleri yanlarında ailelerle olduğu halde ağlayarak bir gün sabaha ettik ben hemen mescide girdim bir de ne göreyim aleyhissalatü vesselam yanından Ömer çıktı Nebinin yanına geldi. Resulun kendisine mahsus yüksekçe bir odadaydı. Ali sallallahu aleyhi ve selam selam verdi. Kimse cevap vermedi. Tekrar selam verdi. Yine cevap veren olmadı. Tekrar selam verdi. Yine cevap veren olmadı. Sonra geri döndü. Bilal'ı çağırdı ve peygamberin huzuruna girdi. Zevcelerini boşadın mı dedi? Hayır. Fakat bir ay onlara yaklaşmamaya yemin ettim dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam 29 gün bekledi. Sonra bulunduğu yerden nereye? Kadınların yanına girdi. 3439 yine aynı 3440 İbn Abbas'tan zihar yapan karısını kendisine haram kılan bir haram olan bir kadının bakılması caiz olmayan bir yerine benzeten sonra da kefaret ödemeden onunla cinsi münasebette bulunan bir adam Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Ya Resulullah ben zevceme zihar yaptım ve kefaret ödemeden cinsi münasebette bulundum dedi. Aleyhissalatü Vesselam Allah iyiliğini versin. Bunu yapmana sebep neydi dedi. O adam ay ışığında zevcemin ayak bileğine taktığı bileziğini gördüm de onun için dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Allah'ın emrini yerine getirmen, getirmeden ona yaklaşma buyurdu. 3441 42 aynı 3443 Ayşe annemizden bütün sözleri işiten Allah'a hamdolsun. Havle Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek kocasından şikayet etti. Söylediklerini duymadım fakat şu ayet nazil oldu. Hak taala kocası hakkında sana müracaat ederek Allah'a şikayet eden kadının sözlerini işitti. Allah-u Teala her ikinizin karşılıklı sözlerini işitir. 3444 Ebu Hureyre'den ve Vesselam kocalarından ayrılmak isteyen muhala isteyen kadınlar münafıktır. Muhala Nikahı zevcinin kabulü üzerine muhayyen sözlerden biriyle izale etmektir. 2445 Amra binti Abdurrahman, Habibe binti Sehil'den. Habbe binti Sehil, Sabit bin Kaş bin Şemmas'ın nikahındaydı. Ali sallallahu ve sabah namazı için çıkmıştı. Sabahın karanlığında Habbe binti Sehil'i kapısının önünde buldu. Kimsin sen dedi. Yarışullah ben Habibe binti Sehil'im. Nedir bu halin? Artık sabitlen bir arada yaşayamayız. Sabit bin Kays gelince Aleyhisselatü Vesselam bak Habibe Binti Sehil her şeyi söyledi buyurdu. Habibe Ya Resulullah Sabit'in bana verdiklerini hepsi bende dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Sabit'e ondan verdiklerini al dedi. Sabit de aldı ve Habibe Sabit'ten ayrılmış olarak ailesinin yanına döndü. 3446 aynı. 3447 i̇bn Abbas'tan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek karım hiçbir erkeği geri çevirmiyor. Ne yapayım dedi. Aleyhisselatü Vesselam onu boşa dedi. O adam ondan vazgeçememekten korkuyorum dedi. Bunun üzerine o zaman karın olarak kalsın buyurdu. 3448 yine aynı. 3449 Asım bin Adi'den Acilen oğullarından Uve Emir bana gelerek ya Asım ne dersiniz? Bir kimse karısıyla beraber bir kişi zina ederken görse kadının kocası zaniye öldürmeli siz de onu kısas yaparak öldürmeli misiniz? Yoksa bu kimse ne yapmalı? Lütfen bunu benim için Resulullah'a sorar mısın? Asım bu meseleyi ve Vesselam'a sordu. Fakat Aleyhisselatü Vesselam bu sorulardan hoşlanmayıp ayıpladı. Sonra Uvemir Asım bin Adi'ye gelir ki, Ya Asım ne yaptın dedi. Asım benden hiç de iyi bir şey istemedin ama dediğini yaptım. Fakat Resulullah hoş, hoş karşılamadı ve bu nevi soruları ayıpladı dedi. O zaman Uveymir, vallahi gidip bu meseleyi Resulullah'a mutlaka soracağım dedi ve Resulullah'a gidip sordu. Aleyhisselatü Vesselam ve Vesselam'a gidip sordu. Allah, Allah senin ve karın hakkında ayet gönderdi. Karını buraya getir dedi. Sehil diyor ki, ben Resulullah'ın yanındaki cemaatin arkasındaydım. Uveymir karısını getirdi ve karşılıklı mülayene yaptılar. Daha sonra Uveymir, ''Ya Resulullah, vallahi onun karımı nikahım altında tutarsam ona karşı yalan söylemiş olurum.'' dedi. Ve Resulullah, boşanma için emir vermeden önce karısını boşadı. Bu vakadan sonra lanetleşen çiftlerin kocasının talakıyla ayrılmaları adet oldu. 3450 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam, Aclanlı karı koca arasında, mülaene yaptırdı. O sırada kadın hamileydi. 3451 Muhammed'den Enes bin Mali'ye onun karısını zina ederken gördüğünü söyleyen adamın durumunu sordum. Bu meseleye dair malumat olduğunu tahmin ediyordum. Enes Hilal bin Ümeyye karısına Şerik bin Semha ile zina etti diye söz attı. Ki Şerik bin Semha Berab bin Malik'in anne yönden kardeşiydi. Bu mülayene yapanların ilkiydi. Aleyhisselatü Vesselam aralarında mülayene yaptırdı. Sonra da şöyle buyurdu. Bu kadının çocuğuna bakın. Eğer beyaz ve düz saçlı, bozuk gözlü bir çocuk doğarsa, bu çocuk Hilal bin Umeyenendir. Eğer gözleri sürmeli, kıvırcık saçlı ve ince baldırlı bir çocuk doğarsa, o çocuk Şerik bin Semhaya aittir. Çocuk doğunca haberim oldu. Gözleri sürmeli, kıvırcık saçlı ve ince baldırlıymışım. 3452 aynı 3453 İbn Abbas'tan yine aynı 3453 3454 aynı 3455 İbn Abbas'tan Aleyhissalatu vesselam lanetleşecek çiftlere karşılıklı lanetleşme emri verdikten sonra lanetleşen erkeğe 5. yeminde elini ağzına koymasını emretti ve 5. yemin azabı Mociptir dedi. 3456 yine aynı 3457 Said bin Jubeyr'den Musab bin Zubeyir lanetleşen karı kocayı ayırmadı. Said diyor ki bunu İbn Ömer'e söyledim. Ali sallallahu aleyhi ve selam Aclan oğullarından iki kişinin arasını ayırdı. 3458 Said bin Jubeyr'den İbn Ömer'e karısını zina suçunda şu yükleyen adamın durumu nedir dedim aleyhissalatü vesselam aclan oğullarından bir çifte ayırdı sonra da Allah biliyor ki ikinizden biri yalancıdır tövbe edip doğruyu söyleyen var mı dedi bunu üç defa tekrarladı Hiçbir iddiasından vazgeçmedi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onları ayırdı adam ya malım ne olacak dedi aleyhissalatü vesselam eğer doğruysan malın elinden çıkmıştır çünkü sen onunla zifaha girdin şayet malın malında hiç hak sahibi değilsin buyurdu 3459 yine aynı 3460 İbn Ömer'den Ali sallallahu ve Selam bir erkekle karısı arasında mülane yaptırdığı çocuğunu da annesine verdi. 3461 Ebu Hureyre'den Fezar oğullarından bir adam Ali sallallahu ve Selama gelerek "Karım siyah bir oğlan doğurdu. Ondan şüpheleniyorum." dedi. "Senin develerin var mı?" dedi. Evet var dedi. Onların renkleri nasıl? Kırmızı dedi. Onların içinde boz renkli var mı dedi. Adam evet. Onların içinde mutlaka boz renkli deve de vardı. O boz renk develer nereden geldi? Adam soyunun bir damarına çekmiş olması gerek dedi. Bunun üzerine işte oğlun da soyunun bir damarına çekmiştir buyurdu. 3462 yine aynı. 3463 yine aynı. 3464 Ebu Hıraylı'dan Mülaa'na ayeti indiğinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinden olmayan bir adamı evine alan bir kadın, Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Allah onu cennetine sokmaz. Göz göre göre çocuğunu inkar eden bir adamın gözüne Allah perde çeker. Kıyamet günü geçmiş ve gelecek ümmetlerin önünde onu rüsvay eder. 3465 ve 66 Ebu Hurayreden Ali sallallahu aleyhi ve sellem, çocuk döşek sahibine aittir. Zaniye de mahrumiyet vardır sağ olasın 3467 Ayşe annemizden Saad bin Ebu Vakkas ile Abd bin Zema bir erkek çocuğu nesebi hususunda münakaşa ettiler Saad, ya Resulullah bu çocuk kardeşim Utbe bin Ebu Vakkas'ın oğludur bunun nesebinin kendisine ilhaki için bana vasiyet etti ona benzeyişe bak dedi Abd bin Zema ise bu benim kardeşimdir babamın döşeği üzerinde babamın cariyesinden doğmuştur dedi aleyhissalatü vesselam çocuğun kime benzediğine bakınca onun utbeye çok benzediğini gördü ve ya abd o sana aittir çocuk döşek sahibinindir zaniye ise mahrumiyet vardır ya sevde bint zema artık sen de abdurrahmanın yanında örtün buyurdu abdurrahman da artık sevdeyi göremedi 3468 ve 69 yine aynı 3470 Yine aynı. 3471 Zeyd bin Erkam'dan Ali Yemen'deyken kendisine 3 kişi geldi. Bunlar tek bir temizlik halinde bir kadınla cinsi münasebette bulunmuşlar. Doğan çocuğun kime ait olduğu hususunda ihtilafa düşmüşler. Ali ikisine Çocuğun buna üçüncü şahsa ait olmasını kabul eder misiniz dedi. Onlar hayır kabul etmeyiz dediler. Ali daha sonra ikisine üçüncü şahıslan diğer ikisinden birine çocuğun buna üçüncü şahsa ait olmasını kabul eder misiniz diye sordu. Onlar hayır kabul etmeyiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali aralarında kurağı çekti. Çocuğu kurayı kazanana verdi ve kadının diyetinin üçte ikisini ona yükledi. Bu hadise ve Vesselam'a anlatılınca azır işleri görününceye kadar güldü. 3472, 73 74 75 aynı. 3476 Ayşe annemizden Ali Sılat ve selam yüz hatları şimşek çapkar gibi nurlar saçarak güler yüzle yanıma geldi ve şöyle dedi: Görmedin mi? Mücezziz Zeyd bin Harise ile Usamiye baktı ve şu ayakların bazı öbüründen olmuştur dedi. 3477 Ayşe annemizden ve selam bir gün yanıma sevinçli bir halde girdi ve dedi ki görmedin Mücizizül müdlici yanıma geldi. Usame bin Zeyd de yanımdaydı. Usame bin Zeyd ile Zeyd bin Harise başlarını kadife bir kumaş ile örtmüş uyuyorlardı. Ayakları dışarıdaydı. Müciziz onların ayaklarına baktı ve şu ayakların bazısı öbürlerinden olmuştur dedi. 3478 Abdulhamid bin Selametül Ensari babasından o da dedesinden naklediyor. O, Abdülmuttalib'in dedesi Müslüman olmuş fakat karısı Müslüman olmayı kabul etmemişti. Onların henüz bulağa ermemiş küçük bir erkek çocukları vardı. Aleyhisselatü Vesselam'a geldiler. Nebi babayı bir tarafa, anneyi bir tarafa oturttu. Sonra çocuğu dilediğini seçmekle serbest bıraktı ve Allah'ım ona doğruyu göster diye dua etti. Çocuk da babasının yanına gitti, onu seçti. 3479 Ebu Meymu eden Bir defasında Ebu Hureylinin yanındaydım. Şunları anlattı. Bir kadın Ali Silahî ve Salama gelerek, anam babam sana feda olsun. Kocam, oğlumu götürmek istiyor. Bana ise içmem ve kullanmam için Ebu İneğe kuyusunu bıraktı dedi. Daha sonra kadının kocası geldi ve oğlum hakkında benimle kim uğraşıyor dedi. Bunun üzerine Ali Silahî ve Salam, delikanlı. İşte baban, işte annen. Hangisinin yanında kalmak istiyorsan git elinden tut dedi. Çocuk da annesinin elinden tuttu. Annesi de onu alıp gitti. Evet. 3480 rubey Binti Muaviz bin Afra'dan. Sabit bin Kays bin Şemmaz karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı ise Cemile bin Abdullah bin Ubey'di bu kadının erkek kardeşi Resulullah'a gelerek şikayet etti. Ali sallallahu aleyhi ve selam da sabit haber göndererek onu çağırdı ve ona bu bedelini ondan al ve serbest bırakmıyordu. Sabit bin Kaşta peki dedi. Resulullah kadına bir hayız müddeti beklemesini, sonra ise ailesi yanına dönmesini emretti. 3481 Ubade bin Velid bin Ubade bin Samit'ten. Kübey binti Muavize bana başından geçen o hadiseyi anlat dedim şöyle dedi kocamdan muhala suretiyle ayrılmıştım sonra Osman'a gelerek ne kadar iddet bekleyeceğimi sordum sana iddet gerekmez ancak kocanla münasebette bulunduysan bir hayız görünceye kadar iddet beklemen gerekir dedi ve devam etti ben bu hususta Resulullah'ın Sabit bin Kays bin Şemmas'ın tahtı nikahında bulunan Meryemül Megaliye hakkında verdiği hükme uyuyorum mitekim Meryem ve Sabit'ten mukala suretiyle ayrılmıştı dedi 3482 İbn Abbas'tan biz nesh ettiğimiz veya unutturulduğumuz, unutturulduğumuz, unutturduğumuz bir ayetin ya ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimiz vakit ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilendir dediler ki sen ancak bir iftiracısın Allah ne dilerse onu yapar bazısını mahveder vücuda getirmez bazısını da vücuda getirir ama kitap onun nezdindedir ayetleri hakkında Kur'an'da ilk ne olunan şey kıblenin değiştirilmesidir dedi Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme müddeti beklerler ayetinin bir kısmını aşağıdaki ayet neshetti. kadınlarınız içinizden artık adetten kesilmiş olanlarla Henüz adetini görmemiş bulunanların iddetlerinde eğer şüphe ederseniz onların iddeti 3 aydır. Ey iman edenler, mümin kadınlarını nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan onları boşadığınız zaman sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. 3483 Ümme Habibe'den Ali Selat ve Selam Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocasından başka bir ölü için üç günden fazla yaz tutması helal değildir. Ancak ölen kocası için dört ay on gün yaz tutar. 3484, 85, 86, 87, 88. Aynı. 3489. misfer bin Mahreme'den. Subeyetül Eslemiye, kocasının ölümünden bir müddet sonra doğurdu. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve gelerek evlenmek için izin istedi. Ali sallallahu aleyhi ve ona izin verdi ve kadın evlendi. 3490 yine aynı. 3491 Ebu Senasib Senabil'den Subeya, kocasının ölümünden 23 veya 25 gece sonra çocuğunu doğurdu. Nifastan kurtulunca evlenmek istedi. Fakat onun bu isteği ayıp karşılandı. Bu hadise ve vesselam'a anlatılınca onun evlenmesine mani olur. O evlenmek için gerekli vaktini tamamlamış buyurdu. 1492 Ebu Seleme'den Ebu Hureyre ile İbn Abbas hamileyken kocası ölen kadının çocuk doğurduktan sonra hemen evlenip evlenemeyeceği hususunda ihtilafa düştüler. Ebu Hureyre evlenir dedi. İbn Abbas ise ayette belirtilen iki müddetten en uzununu bekledikten sonra evlenir dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme'ye haber gönderip sordular. Ümmü Seleme'de Sübeya'nın kocası ölmüştü. Sübeya da kocasının ölümünden yarım ay sonra doğurdu. Sübeya iki kişi talip oldu. O da bir tanesini seçti. Diğer adam ve yanındayıkları onu kaçırmaktan korktular ve sen helal olmazsın evlenemezsin dediler. Sübeya diyor ki bunun üzerine Resulullah'a gittim. Durumu anlattım. Resulullah sen evlenebilirsin. Dilediğinden evlen buyurdu. 3493 ve 94 aynı. 3.495 aynı 96, 97 98, 99 3.500 3.506'ya kadar aynı 3.507 Abdullah bin Mesut'tan ona bir kadınla evlenen kadına belli bir mihir takdir etmeden ve duhul vaki olmadan ölen adam hakkında soruldu şöyle dedi o kadına kendi akrabalarındaki kadınlara verilen kadar mihir verilmeli ne az ne de çok olmamalı kadına iddet gerekir mirasa da dahil olur 3508 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam bir kadının kocası hariç bir ölünün arkasından üç günden fazla matem tutması helal değildir 3509 aynı 3510 Ümmü Habibi'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve Ahiret günü Allah'a veresunla inanan bir kadının kocası dışında bir ölünün arkasından üç günden fazla yaz tutması helal değildir, ancak ölen kocası için dört ay on gün yaz tutar. 3511 Fereya binti Malikten kocası işinde çalıştırmak üzere acem işçileri aramaya gitti. Fakat işçiler onu öldürdüler. Farya binti Malik ise uzakça bir evde oturuyordu. Erkek kardeşiyle beraber Resulullah'a geldi ve durumu anlattı. Resulullah o kadına evine dönünceye kadar kalması için ruhsat verdi. Sonra da çağırarak iddet müddetin tamam oluncaya kadar evinde otur buyurdu. 3512 aynı, 3513 yine aynı. 3514 i̇bn Abbas'tan şu ayet, koca söylen kadının ailesi yanında iddetini tamamlaması hükmünü nesnediyor. Bu sebeple kadın dilediği yerden iddetini tamamlar. Yani sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak yılına kadar bırakılmasını vasiyet etsinler. Bunun üzerine onlar kendiliklerinden çıkarlarsa artık onların bizzat yaptıkları meşru işlerden dolayı size mensuliyet yoktur ayeti. 3515 Ebu Said el Hudr'un kız kardeşi Fureya'dan binti Malik'ten. Kocam Kaddum'da öldü. Bunun üzerine ben Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim ve evimizin çok uzak olduğunu söyledim aleyhissalatü vesselam bana izin verdi sonra çağırdı ve iddet müddetin bitinceye kadar 4 ay 10 gün evinde bekle buyurdu 3516 Zeynep binti Ebu Seleme'den babası Ebu Sufyan bin Harp öldüğünde Ümmü Habibe'nin yanına gittim Ümmü Habibe cariye güzel koku getirdi ondan biraz aldı sonra yanaklarına sürdü sonra da vallahi koku sürünmeye ihtiyacım yok fakat Resulullah'ın Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocası hariç bir ölünün arkasından üç günden fazla matem tutması helal olmaz ancak kocası için dört ay on gün matem tutar buyurdu 3517 Ümmatiyeden yine aynı 3519 Ümmatiyeden a.s. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının kocası hariç bir ölünün arkasından 3 günden fazla yaz tutması helal değildir kocasının ölümü üzerine yaz tutan kadın sürme çekemez, kına yakamaz renkli elbise giyemez 3520 yine aynı 3521 22, 23, 24 hepsi aynı 3525 yine Aynı ümmatiyeden aleyhissalatü vesselam koca söylen kadının hayızdan temizlenirken kust ve tırnak buhuru kullanmasına izin verdi. 3526 İbn Abbas'tan Sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak bir yıl doluncaya kadar faydalanmasını vasiyet etsinler ayeti vasiyet ayetiyle nesh edilmiştir. Şöyle ki, miras ayetinde zevcenin dörtte bir veya sekizde bir hissiyle varis olacağı hükmü nafaka vasiyet hükmüne nesh etmiştir. İttet müddetinin 4 ay on gün olması da ayetteki bir sene hükmünü nesh etmiştir. 3527 yine aynı. 3528 Abdurrahman bin Asım Fatıma binti Kays'tan naklediyor. Fatıma binti Kays mahzum oğullarından birisinin nikahındaydı. Kocası onu üç talak ile boşadı ve gazvelerinden birine katıldı. Giderken de vekil bıraktığı kişiye boşadığı karısına bir miktar nafaka vermesini emretti. Fakat Fatıma binti Kays verilen bu nafakayı az buldu ve hemen Resulullah'a geldi. Aleyhissalatü vesselamın zevcesi ya Resullah bu Fatıma binti Kays. Filan onu boşamış ve bir miktar nafaka göndermiş. Fakat Fatıma onu kabul etmemiş. Kocası bu nafakanın şart olmadığını da söylemiş dedi. Ali kocası doğru söylemiş buyurdu. Sonra da Fatıma binti Kaysa Ümmü Gülsüm'ün evine git ve iddet müddetini orada tamamla dedi. Sonra Ümmü Gülsüm'ün gelen giden ziyaretçisi çok sen Abdullah bin Ümmü Mektub'un evine git. O ama verisidir buyurdu. Fatıma binti Kays Abdullah'ın evine gitti. İddeti tamam oluncaya kadar orada kaldı. İddeti bitince Ebu Cehim ve Muaviye bin Ebu Sufyan evlenme teklif ettiler. Fatıma binti Kays'te Resulullah'a gelerek onlar hakkında danıştı. ve Vesselam Ebu Cihime gelince senin namını ondan korkarım. Çünkü asası çok kullanılır, döver. Muaviye gelince onun malı mülkü yoktur. Neticede Fatıma binti Kays Kusame bin zeyt ile evlendi. 3529 aynı 3530 aynı 3531 32 aynı. 3533 Cabir'den. Cabir'in halası boşanmıştı. Kendisine ait bir hurmalığa gitmek istedi. Bir adamla karşılaştı. O bunu dışarı çıkarmaktan nehyetti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam çık ve hurmanı topla. Ola ki tasattuk edersin de bir hayır işlemiş olursun buyurdu. 3534 yine Fatıma bindi. Kays adisi 3535 yine aynı 3536 Urve bin Zübeyir'den Fatıma binti Ebu Hubeyş'ten naklediyor. Ebu Hubeyş'in kızı Fatıma Resulullah'a geldi ve rahminden gelen kandan şikayette bulundu. Aleyhissalatü vesselam ona bu damardan gelen kandır. Dikkat et. Hayız olduğunda namaz kılma. Hayız kanı kesildiğinde temizlen. Sonra diğer hayız zamanına kadar namazını kıl buyurdu. 3537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 Kur'an'da ilk nesfolundan şey kıblenin değişmesidir dedi. Boşanan kadınlar 3 ayız görünceye kadar nefislerini zapt edip beklerler. Bu iddet ve intizar esnasında kadınlara Allah'ın ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerde yarattığını saklamaları helal olmaz. Erkekler de aile dirliğini düzeltmek isterlerse kadınlarına müracaat ederek onları eski durumuna iade etmeye hakları vardır ayet hakkında da. Bir adam karısını bir veya iki defa boşadığında tekrar karısına dönmek onun hakkıdır. Onun karısını üç talak ile boşamışsa o zaman bu şu hükmü şu ayet nesediyor? Talak ikidir. Ondan sonra erkeğin vazifesi ya iyi yaşamak üzere müracaat ederek karısını nikahında tutmak yahut güzellikle bırakmaktır. 3538 İbni Ömer'den Karım hayız halindeyken onu boşadım. Bunun üzerine babası Hazreti Ömer Nebi'ye gelerek durumu anlattı. Nebi ona karısına dönmesini söyle. Karısını hayızdan temizlendiğinde dilerse onu boşar diyordu 3539 3540 3541 yine aynı. 3543 3543 İbn Ömer'den ve vesselam hafsayı boşamış sonra tekrar ona müracaat etmiş dönmüş gidin.